ve her bid'at bir dalalet, her dalalet cehennemde. Ve muhterem kardeşlerim, selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıfları, bu ümmet üzerindeki olan hakları dersimizin Ana başlığı ve bu başlık altında biliyorsunuz silsile halinde devam eden derslerimiz ve daha önceki dersimizde hatırlayacak olursanız Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın küfürden ve şirkten beri olduğu meselesini işlemiştik. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine 40 yaşında peygamberlik gönderilmiş. 63 yaşına kadar 23 yıl boyunca da bu görevini tam bir şekilde layıkıyla yerine getirmiş ve ondan sonra vefat etmişti aleyhissalatu vesselam. Bu dersimizde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne kendisine peygamberlik verilmezden önce yani 40 yaşından önce ne de peygam kendisine peygamberlik verildikten sonra şirke ve küfre asla ve asla bulaşmamıştır. Böyle bir şey kendisinden vuku bulmamıştır. Allah Azze ve Celle daha çocukluğundan, bebekliğinden itibaren onu kendi koruması altına almıştır. Ki bununla alakalı olarak Enes i̇bn Malik radıyallahu anh'ı anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz o dönemlerde süt anne meselesi vardı. İnsanlar çocuklarını, yeni doğmuş bebeklerini ne yapıyorlardı? Süt annelere veriyordu. Ki bununla alakalı da daha sonra biliyorsunuz dinimiz süt kardeşliği, süt anneliği ve süt akrabalığıyla alakalı hükümler koymuştur. Yani bu İslam'da var olan bir şeydir süt kardeşliği veya süt anneliği. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Kendisi biliyorsunuz Khadibun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselamın hizmetkarı olarak vasıflandırılır. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman insanlar ensar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler takdim ediyorlardı. Enes radıyallahu anh'ın annesi Enes radıyallahu anh'ı elinden tutuyor. Ey Allah'ın asıl bu Enesçik Enestir ve on yaşında daha bir çocuk bu senin hizmet etsin diye yanına bıraktığı bir delikanlı ki Enes'ten hakikaten çok güzel rivayetler geliyor kardeşlerim. Allah, özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla alakalı. Ki bir tanesi şu anda hatırladım. ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden diyor daha yumuşak ne bir ipeye ne bir kumaşa dokunmadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a on yıl boyunca hizmet ettim ve bana bir gün olsun. Salam Aleyküm, Salam Salam Salam. Aleyküm Salam. Salam. Başka. Başka, başka. Ebu Bekir maşallah. <gülüyor> Duymuş Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan hiçbir zaman bir kötü söz duymadım diyor Enes İbni Malik 10 yaşından 20 yaşına kadar Allah Resulü Aleyhisselam'a hizmet eden bir delikanlı ve ahlakıyla alakalı dediğim gibi rivayetler hadisler rivayet eden bir şeyi emrettiği zaman yapmadıysam niçin böyle yapmadın? Veya yaptığım bir şeyi niçin böyle yaptın diye hiçbir zaman söylemedi diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ki Allah Azze ve Celle muhakkak sen yüce bir ahlak üzeresin derken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakikaten bunu davranışlarıyla gösteren bir peygamberdi. Allah'ın salat ve selamı onun üzerinde olsun. Enes'i bin Malik diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü Vesselam süt kardeşleriyle birlikte bir mezrada, bir alanda oyun oynarlarken birden bile cibril geldi diyor. Allah Resulü'nün yatırdı göğsünü açtı oradan kalbini çıkardı kalbinden bir et parçası aldı onu attı işte bu diyor onu e, altın bir tas içerisinde zemzem kuyusunun iç e, zemzem o tasa zemzem koyarak onu yıkadı ve sonra tekrar içine koydu ve o et parçasını da atarak işte bu şeytanın senin kalbindeki hazıdır diyerek söyledi. Hatta Enes radıyallahu anhu diyor ki ben diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o göğsündeki e, dikiş izini hala görürüm diyor. Allah, e, Enes ibni Malik radıyallahu anhu. Yani bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah Resulü, Allah Azze ve Celle, Peygamberi Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ı daha çocuklukken, daha çocuk yaştayken şeytanın hazını ondan alacağı nasibi ne yapıyor? Yok ediyor. Ve yine e, Zeyd ibn i Harit'e radıyallahu anh'ı anlatıyor. Kabe'nin etrafında biliyorsun birçok put vardı. 360 tane, 360 tane veya daha fazla hep Kabe putlarla doluydu. Ve insanlar tavaf ettikleri zaman hep ne yaparlardı gelir o putlara dokunurlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Kabe'yi tavaf ederken Zeyd İbni Harise ile kendisi yani Zeyd İbni Harise geliyor bir puta dokunuyor. Ve Allah Resulü Selam sakın o puta dokunma diyor. Kendisi dokunmadığı gibi arkadaşına da bundan yasaklıyor. Zeyd bin Harise diyor ki radiyallahu anh tekrar diyor döneceğim zaman tekrar dokunacağım acaba ne olacak diyor. Allah Resulü Aleyhisselam dönerken o tekrar dokunuyor. Ben sana dokunma demedim mi diyor. İşte böyle bir peygamber bu hal üzereyken Allah azze ve celle ona nübüvvetini, peygamberliğini indirtidir. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine Mekke ehli kardeşlerim Puta tapan bir topluluktu ve belli e, günleri vardı. O günleri bayram ilan etmişlerdi kendilerince ve belli bir putun yanına gider, işte ona tazimde bulunurlar, ona yiyecekler, çeşitli hediyeler ikram ederler ve orada kendilerince bir karnaval, bir bayram yaparlar, geri dönerlerdi. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hiçbir zaman onların böyle bir toplantılarında asla ve asla katılmamıştır ki Allah Azze ve Celle onu bu böyle bir şeyden korumuştur beni biliyorsunuz cahiliye döneminde insanlar yemin ederken Lat ve Uzza adına yemin ederlerdi Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki hani biz vallahi diyoruz ya onlar da Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki diye yemin ederlerdi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Bu Hayr isimli rahiple olan e, kıssasında bu diyor ki Lat ve Uzza adına bana diyor sorduklarıma cevap verir misin deyince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam öfkeleniyor sakın bana diyor Lat ve Uzza adına sorma. Ki bunlar hadis bu rivayetler gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam daha kendisine 40 yaşında peygamberlik verilmezden önce kavminin koştuğu her türlü şirk ve küfürden beri olmuş ve hiçbir zaman onlara iltifat etmemiş Onlara dokunmamış, onlardan herhangi bir şekilde talepte bulunmamıştır. Yani o kavmin bulunduğu her türlü şirk ve küfürden, o kavmin koştuğu her türlü şirk ve küfürden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam beri olmuş, Allah Azze ve Celle kendisini bundan korumuştur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmezden önce, işte imanı bilmediği veya sapıklıkta olduğuna dair bazı kimseler söylemler getirmişler ve bunları da bazı ayetlerle delillendirmişlerdir. Şimdi onlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kardeşlerim Şura suresi 52. ayet-i kerimesinde Sana diyor emrimizden bir ruh gönderdik. Sen, kitap nedir? İman nedir? Bilmiyordur. Bazı kimseler bu ayeti delil getirerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendisine peygamberlik verilmezden önce küfür içerisinde olduğunu delil olarak getirmişlerdir. Şimdi biraz önceki biz anlattığımız rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman ne küfre ne de şirke ne yapmamıştır? Bulaşmamıştır. Peki bu ayeti bizim nasıl anlamamız gerekir? Şimdi burada sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin derken şimdi iman geniş bir kelime. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bundan farz olanları işte bazı e, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahy edeceği İslam'ın hükümlerini ne yapmıyordu? Tabii ki daha önce bilmiyordu. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle kendisine vahiy indirdi, e, kitap indirdi, vahyi peyderpey indirmeye başladı, işte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine indirilen vahyi sonradan öğrenmeye başladı. Daha önce bunu ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Ama bunun yanında e, ayrıntılı detaylı ve teferruatlı bir şekilde imanı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Ama genel olarak küflü ve şirki terk et, e, inkar etmesi bakımından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da mevcut olan bir iman vardı kardeşlerim. Evet. Ki İslami ilimlerin başı da nedir? İmandır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da bu nedir? İcmali bir şekilde, ne, e, İcmali bir şekilde olmasa da ayrıntılı bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu mevcut idi. Ve yine Allah Azze ve Celle diyor ki: Allah seni yolunu kaybetmiş, şaşırmış bir şekilde bulup da sana hidayet etmedi mi? Sana hidayet etti. Ve yine buradan dalalet kelimesinin getirerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce dalalet içerisinde, sapıklık içerisinde olduğunu söylemişlerdir. Halbuki bu yanlış bir ve batıl bir anlayıştır ki daha önceki rivayetler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir zaman daha peygamber olarak gönderilmezden önce dahi ne bir puta ne de başka bir şeye ibadet edip tapmadığını ne yapmıştık biz de delilleriyle görmüştük ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müşriklerin o Mekkeli toplumun taptıkları her şeyden her türlü puttan ne yapılmıştı beri kılınmıştı ki tesir imamlarına baktığımız zaman bu vucudeki dalen fede Dua Suresinin 7. ayeti kerimesiyle alakalı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın şirk koşması asla ve asla düşünülemez demişlerdir. Sahih manasına baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bundan ne olmuştur? Çiftten ve her türlü küfürden beni olmuştur. Bununla alakalı öyleyse burada. Biz seni yolunu şaşırmış olarak veya dalalette sapmış olarak bulduk derken bunu nasıl anlamamız gerekir? Duha suresinin 7. ayet kelimesinde bazı tefsirler buradaki dalalet manasının şaşırmış yolunu kaybetmiş manasının gaflet olduğunu söylemişlerdir. Yani la <gülüyor> yedillu rabbi Rabb'i ne yanılır ne de unutur demişlerdir. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Sen daha önce gafildin. Yani nübüvvetin emriyle alakalı, peygamberlikle alakalı, işlerde sen neydin? Bununla alakalı gafildin, bilmiyordun. Ta ki Allah Azze ve Celle, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı vahyedene kadar Allah Resulü Vesselam o vahyin içeriğini kendisine ne vahy edildi, ne yapmıyordu, bilmiyordu. <gülüyor> biz seni yolunu şaşırmış olarak derken buradaki o dalen kelimesinin, dalalet yolunu şaşırma kelimesinin gaflet olduğunu söylemişlerdir. Yani biz sana vahiy indirmeden önce sen onun ne olduğunu bilmiyordun. Ve yine bazı müfessirler dalalet kelimesini Açıklarken yani sana indirilen şeriatın içeriğini, sana gönderilen vahyin içeriğini sen ne yapmıyordun daha önce bilmiyordun. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yeni bir kitap indiriliyor ve yeni bir nedir? Şeriat indiriliyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce şirkten, küfürden uzak durup bazı İbrahim Aleyhisselam'dan kalan ibadetlerle ibadet ederken... Kendisine yeni bir kitabın, yeni bir şeriatın indirileceğinden, yeni bir vahiyin indirileceğinden neydi? Haberdar değildi. Biz seni böyle bulduk. Sen bundan habersizdin. Daha sonra seni ne yaptık? İslam yoluna erdirdik demek istiyor Allah Azze ve Celle. Yine bazı tefsirler buradaki dalalet kelimesinin yani biz seni sapık bir kavim içerisinde bulduk da sana doğru yolu gösterdik demek istemiştir demişlerdir. Ve yine bazı tefsirler buradaki müfessirler buradaki dalalet kelimesinin yani seni e, hani ayeti kelime de diyor ki biz seni sürekli kafa gözünü yukarı yukarı çevirip eee kıblenin Mescidi Aksa'dan Kabe'ye yöneltilmeni istiyor olduğunu biliyorduk böyle bir talebinin farkındaydık artık yüzünü ne yap Kabe çevir e, ayeti kelimesi gereğince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buradaki sözünden talep olduğunu yani oraya dönmek istediğini söylemişlerdir müfessirler ve yine bazı müfessirler buradakinin gafletle alakalı olarak şu ayeti delil getirmişlerdir وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ Biz sana diyor en güzel kıssayı anlatırız derken Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını getiriyor Allah Azze ve Celle وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Biz sana bunu bildirmezden önce sen bundan habersizdin. Ki Allah Azze ve Celle Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a kendisinden önce olmuş İsrailoğulları e, ta, İsrailoğullarında gerçekleşmiş kıssalara anlatıyor ve daha önce eğer biz sana bildirmezden önce sen bu kıssalara ne yapmıyordun? Bilmiyordun diyor Allah Azze ve Celle. Biz sana vahiyle ne yaptık? Bunları sana bildirdik ki bu ve bu kısa, e, bunun gibi kıssalarda gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlardan gafildi. Yani kendisine vahi indirilmezden önce bunlardan haberdar değildi. Allah Azze ve Celle de Vahiy ile birlikte ne yaptı? Kur'an'la bunu kendisine bildirdi. Baba. Yani bazı kimselerin sapık fırkaların dediği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberlik verilmezden önce ne bir küfre düşmüştür ne de bir şirke düşmüştür. Allah azze ve celle onu peygamberlik verilmezden önce her türlü küfürden, şirkten ve her türlü e, kötü vasıftan ne yapmıştır? Korunmuştur bunların en büyük delillerinden bir tanesi kavmi tarafından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammedül Emin olarak vasıflandırılmasıdır. Emin peygamber, güvenilir peygamber. Neden? Çünkü kendisinden 40 yaşına kadar bakın 40 yaşına kadar hiçbir yalan sadır olmamış. Bunun delili ne? Birincisi Muhammedül Emin olarak kendi kavmi tarafından vasıflandırılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve endir aşiretakal akrabin yakın akrabalarını uyar denildiği zaman Allah Resulü Aleyhisselam safa tepesine çıkıyor ve Kureş kabilelerini çağırıyor. Ey falan oğulları, ey falan oğulları geliyorlar kendisi gelemeyen elçisini gönderiyor. Bir adamını gönderiyor. Bakın Muhammed ne diyor? Niye? Muhammed çünkü Aleyhisselatü Vesselam önemli birisi. Yani boş konuşan ııı e, Komiklik yapan birisi değil, ciddi birisi. Demek ki bu adam ciddi bir şeyler söyleyecek ki kavmini çağırıyor ve kavmi de buna icabet ediyor. Ve buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, şu dağın arkasında atlı birlikler var, bu vadide atlı birlikler var. Gelecek size hücum edecek dersem ne dersiniz? Doğru söyledin. Çünkü doğru söylersin, biz seni tostik ederiz, doğrularız. Çünkü senin şu ana kadar 40 yaşına kadar peygamberlik verilmiş. Senin yalan söylediğini biz duymadık ki diyorlar. Bu sefer Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ben size Allah'ın gönderdiği peygamberi buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tıpkı nübüvvetten önce şirk ve küfre bulaşmadığı gibi nübüvvetinden sonra kendisine peygamberlik verildikten sonra da asla ve asla küfre ve şirke düşmemiştir. Zaten kendi siretine hayatına baktığımız zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatı zaten bu küfür ve şirk mücadelesi üzerine olmuştur. Ben insanlar la, ilah, la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyerek Aleyhisselatu vesselam bunu hayatıyla göstermiştir. قُلْ salati صَلَاتِي nusuki و محيي و Ey Muhammede ki benim namazım, kestiğim kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Onun hiçbir şeriki yoktur. Ben bununla emir oldum. Ve ben Müslümanların ilkiyim denilmekle emrolunuyor Allah Azze ve Celle. Böyle kendisine vahyonulan ve bunu söyleyen bir insanın nübüvvetten sonra herhangi bir şirke küfre düşmesi mümkün müdür kardeşlerim? Ki nübüvvetten önce böyle bir şeye düşmekten küfre şirke düşmekten Allah korumuş ki nübüvvetten sonra böyle bir şey kendisinde vuku bulsun. Ama maalesef bugün günümüzde ki rafizi bunlardan bir tanesi şia fırkası aşırıya gidenler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam maalesef kötü vasıflar vasıflandırmışlardır. Evet. Ve yine Allah Azze ve Celle diyor ki ma dalla sahibukum ve ma gava sizin sahibiniz yani arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne bir sapıktır, dalalettedir ne de yoldan çıkmış değildir diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü bu Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir dava ile geldiği zaman insanlar ona deli dediler, mecnun dediler, şair dediler, sihirbaz dediler. Ama Allah azze ve celle sizin o arkadaşınız Muhammed var ya Aleyhissalatu vesselam ne sapıktır, ne yoldan sapmıştır? Onun yolu nedir? Allah'ın yoludur. Allah'ın yoludur ve ne yapmıştır? Allah azze ve celle onu vahiy ile korumuştur. Şimdi bununla alakalı Ebu Cehil'le bir konuşma geçiyor Sahaben birisi. Diyor ki şu anda diyor seninle benim aramda yani sadece ben ve sen Başka hiç kimse yok. Diyor. Allah aşkına söyle diyor. Muhammed'in diyor peygamber olduğuna iman etmiyor musun? Diyor. Yani onun doğru söylediğinden herhangi bir şüphen var mı? Yok vallahi diyor. Yani Muhammed sadık diyor. Biz Muhammed'i inkar etmiyoruz ama getirdiğini inkar ediyoruz. Peki neden? Böyle olsa diyor işte bize hizmet edenler diyor ne yapacak? Çekip başına gidecek. Bize diyor kim hizmet edecek diyor Ebu Cehil. Onun kafası da öyle. Böylelikle Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onları la ilahe illallah'a çağırdığı zaman sen birçok ilahı tek bir ilah mı yapıyorsun diyerek ne yapıyorlar? Allah Resulü aleyhisselatü vesselamı <gülüyor> inkar ediyorlar. Ve yine biliyorsunuz Ebu Sufyan'la Herakl hadisi rivayeti var. Herakl Ebu Sufyan'a bazı sorular soruyor. Ki gelen peygamber, peygamber olduğunu iddia eden o şahıs gerçekten peygamber mi değil mi diye. Ve bakın çok akıllı bir adam ve sorduğu soruya bakın. Diyor ki, peygamberlik iddia etmezden önce bu kimsenin yalan söylediğine hiç şahit oldunuz mu? diyor. Sorduğu soruya bakın. Ki adam onun yalancı olup olmadığını bu soruyla ne yapmaya anlamaya çalışıyor. Ve Ebu Sıfyan diyor ki, biz diyor ne peygamberlikten önce yani 40 yaşına kadar ne de verildikten sonra onun diyor yalan söylediğine hiç şahitlik olmadı şahit olmadık diyor. İşte diyor, diyor ki bunun üzerine insanlara diyor yalan söylemeyen Allah adına yalan söylemez diyor. O da anlıyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Doğruluğunu, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman, Allah Resulü Vesselam'ın yaptığı işlere baktığımız zaman asla ve asla onun davetinin yalandan, her türlü şeklden ve şüpheden uzak olduğunu apacık bir şekilde anlamış oluruz kardeşlerim. Evet, Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl gelip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah bize hem dünyada da iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi kabir azabından, cehennem azabından koru. Bizi ana babamızı ve bütün inananları rahmetinle cennetine girdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين